Bir Söz için programına daha hoş geldiniz. Ben Cem ve Deniz e, bir programla daha karşınızdayız. Bu hafta e, Özel Irmak Okulları'nın projesi olan e, Sesimiz Irmak Olsun projesini konuşacağız. E, bu proje de e, projede görev alan Deniz Özdikmen'le e, Ahmet Can Türk ve Beren Oğuz e, konuklarımız şu anda. E, hoş geldiniz de Teşekkür ederiz. Ee, ...bize e, biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? <gülüyor> diye. E, sırayla oldu. Ben o zaman önce başlayayım. E, Deniz Özdikmen'le Özel Irmak Okulları Okul Aile Birliği Başkan Yardımcısıyım ben. Sesimiz Irmak Olsun projesinde Okul Aile Birliği önderliğinde... E, ...Özel Irmak Okulları yükleniciliğiyle ve e, TURGET'in ortaklığıyla başlattık. E, proje Okul Aile birliğimizde yapılandırıldı. Ancak yönetimimiz ve TURGET tarafından çok büyük bir... E, Zevkle ve keyifle karşılandı. Ee, şimdi uygulamadayız. Kendime dair söylemem gereken başka bir bilgi sanırım yok. Beren? Ee, ben Irmak Okuları 8. sınıf öğrencisiyim. Ee, i̇şte bu projede kayıt yapmış öğrencilerden biriyim. İki kayıt var zaten şu anda proje kapsamında elimizde. İşte ayrıca diğer arkadaşlarımın okuması için bir kılavuz hazırladım. İşte nasıl kaydedilir, nasıl CD'ye verilir bu şekilde. Benim de projedeki şeyim bu. Ahmet Bey? Ben de Türkiye Görme Engeller Derneği Genel Başkanı sıfatıyla buradayım. Türkiye Görme Engeller Derneği Özel Irmak Okulları ile birlikte Sesimiz Irmak Olsun projesinin gerçekleştirilmesine katkı sağlayan taraflardan birisi. Peki Deniz Hanım, birazcık projeden bahsedersek, projenin fikri nasıl ortaya çıktı, nasıl ilerledi ve amacınız ne? Çok kısaca alırsak. Tabii, e, proje okul aile birliğimizde e, ortaya çıktı aslında. E, engellerle ilgili bir proje yapma fikriyle başladı. Daha sonra görme engeller şeklinde sınırlandırdık bunu. E, Sesim Zırmak Olsun bir sesli kitap okuma projesidir. E, öğrencilerimiz tarafından okunacak kitaplar... E, hem bugün hem seneler sonra görme engelli kişilere gençlere çocuklara ve yetişkinlere ulaşacaktır. Temel hedefimiz bu ayrıntılarla ilgili belki biraz sonra daha fazlasını aktarabilirim Hı -hı. diye düşünüyorum. Hı -hı. Peki ee, hani o ayrıntılara belki hemen şimdi girsek iyi olur. Peki. Ee, mesela projeden e, genel olarak beklentiler nelerdir? Nelere e, den vurmak istediniz? Mesela projeyi yaparak ya da hani projenin sonucunda e, hani neleri başarmayı umuyorsunuz? E, projenin iki temel amacı var aslında. Bunlardan birisi e, zaten projenin somut çıktısı olan sesli kitap CD'lerini e, arşive katabilmek. Bunun yanında e, görme engellilikle ilgili kamuoyunda bir e, farklılık yaratabilmek ve bunu da daha çok çocuk ve gençlerle birlikte yapmak temel amaçlarımız diyebilirim. E, bu, bunu nasıl başaracağız? İşte sizler gibi bizi konuk edecek inşallah programlarla, basın medya çalışmalarıyla bunu desteklemeyi düşünüyoruz. Buradaki en temel amacımız dediğim gibi bir şey başlattık ama bunun burada sadece bizimle sınırlı kalmasını istemiyoruz. Diğer özel okullar, hatta devlet okulları, çocuk ve gençlerin görme engellilere dokunması onların sorunları, yaşamları, ihtiyaçlarıyla ilgili bir farkındalık kazanmaları aslında öncelikli amacımız diyebilirim. Gerçek insan sesi kullanılacak. Hı hı. E, çünkü öğrencilerimiz bu kayıtları yapacaklar. Ve e, en büyük farkı da şu. Dün öğrenci tanıtımlarımız vardı. Orada da ifade ettim. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceleri 8 yaşındaki bir e, çocuğumuzun sesinden 7 işte yaşındaki bir e, görme engelli çocuğumuza dinletebilmek. İşte lise yayını örneği vermiştim. Twilight serisini genç bir görme engelli arkadaşımızın yine 16 yaşındaki bir gencin sesinden dinlemesi bizim projemizi benzerlerinden ayıran en önemli fark. Hı hı. E, Ahmet Bey benim size soracağım bir soru var aslında. E, mesela bu proje e, Türkiye'deki ya da hani daha ziyade görme engelli odaklı e, nasıl bir eksikliği kapatacak sizce? ya da hani Bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Şimdi şöyle tabii e, Türkiye'nin Görme engellilerin okumasını sağlama anlamında kullandığı iki yöntem var. Bunlardan birisi Braille yazı yoluyla görme engelliler okumayı gerçekleştiriyorlar. İkincisi ise sesli sistemler bu amaca hizmet ediyor. Sesli sistemlerin bir kısmını bilgisayar teknolojisinin sağlamış olduğu ekran okuyucu programlar olarak adlandırmamız mümkün ama... Asıl e, önemli olan kısım e, özellikle edebi eserler ve e, kültürel etkinlikler ve yayınlar bağlamında insan sesinin kullanıldığı sesli yayınlar yoluyla bu okuma ihtiyacını karşılıyor. Bu bağlamda da e, Türkiye'nin e, şu aşamada merkezi e, bir e, sesli yayın üretme merkezi bulunmuyor. E, dolayısıyla bu çalışmayı çeşitli e, gönüllü kuruluşların e, çalışmaları oluşturuyor. Bunlar zaman zaman üniversiteler olabiliyor, zaman zaman dernekler, zaman zaman bu tür özel projeler e, bu kitapların üretilmesini sağlıyor. E, tabii ki e, uluslararası standartta e, baktığımızda da duruma Türkiye'nin ürünlerinin üretiminin e, diğer ülkelere göre çok daha az sayıda gerçekleştiğini biliyoruz. Bu bakımdan bu ihtiyacın yani görme engellilerin tüketmek durumunda oldukları kitapların seslendirilmesi projesidir. Bu sesli, sesimiz ırmak olsun projesi. Bu bakımdan biz tabii tüketici kesimi oluşturuyoruz Türkiye Görme Engelliler Derneği olarak. Özel ırmak okullarının üretmiş olduğu kitapları tüketen tarafta yer alacağız. Bunu Türkiye'de şu anda faaliyet gösteren bütün kitaplıklara ve kütüphanelere, tabii ki sesli yayın hizmeti sunan bütün kitaplık ve kütüphanelere, aynı zamanda da derneğimizin bütün şubelerine aktaracağız. Bunun yanı sıra özel olarak bireysel anlamda bize başvuran görme engellilerinde bu kitapları temin etmeleri bizden mümkün olacak. Yani. Özel ırmak okulları bunu e, üretim aşamasında tamamladıktan sonra bize teslim edecek ve biz bunu e, yıllar boyunca tüketmeye devam edeceğiz. Peki Beren birazcık seninle sohbet etmek istiyorum aslında. Ee, bir kitap okuduğunu söyledin. Elinizde hı hı. şu anda iki tane kitap var. Bir tanesi senin okuduğun bir kitap kitabı okuma süreci ve bir programdan bahsettin. Hı -hı. Program hazırladığından. O süreci birazcık anlatır mısın bize? Ee, i̇lk önce tabii ki kaydetmek için bir Hı -hı. bilgisayardaki programa ihtiyaç var. İşte kılavuzda bunu Windows'taki varsayılan bir programdan çözebileceğimiz tartışılmıştı. Yani bu şekilde görüşmüştür. Ancak daha sonra gerek ses kalitesi gerekse mp3 formatına saklanması daha iyi olacağından işte belki wav formatına kayıplar olabileceğinden dolayı mp3 formatına kaydetmeyi ve daha sonra okulumuzun bilgi işlem bölümünde audio formatına çevirmeyi düşündük. İşte internette birçok işte bedava kullanılabilecek açık kaynak kodlu programlar var MP3 kaydetmek için. Herhangi bir tanesini indirmek yoluyla işte bunu kullanarak buna kaydederek sesli kitap dosyamızı kullanabiliyoruz. Kullanabilir hale getirebiliyoruz. Hı hı. İşte ayrımlar çok önemli. İşte ayrım bir, ayrım iki. Nasıl biz kitaplarda aygaçlar kullanıyorsak görmen geldi arkadaşlarımız da bizim söylediğimiz ayrımlar dolayısıyla bu ayrımları işte nerede kaldıklarını hatırlayacaklar. Bunun için de işte okurken her seferinde durdurarak işte ayrım bir okuyoruz. İşte kitabın en başına telif hakkını okumak zorundayız çünkü yayın evine emhaksızlık olmamasından dolayı ayrıca da bu okuduğumuz kitapla hiçbir şekilde görme engelli em... Onaylı kişiler dışında kimse okuyamaz ve satılamaz pagayla dâğıcıa. İşte bu şekilde kitabı düzenli bir şekilde okuyoruz. Burada en önemli olan kitabın yazılmış olan esere yani o eserin bütünlüğüne haksızlık etmememiz. Orada yayın evinin eklediği notlar, işte dipçe kısımları, içindekiler. Arkada, örneğin çevirmenin notları olabilir, kitabın arka sayfası. Bunların hepsinin ayrıca okunması gerekiyor. Bunların atlanması yanlış, telif hakkına uygun değil. Bunları okunarak, e, hatalar tabii ki olabilir, dil sürçmeleri. Bu şekilde bunları durdurup tekrar devam ederek bu şekilde kitabı okuyup bitirmek zorundayız. Hangi kitabı okudun peki sen? E, ben Nazım Hikmet'in Kuvayi Milliye Şiirleri Hı -hı. adlı kitabını Hı -hı. okudum. Peki aslında bu soruyu... ...bütün konuklarıma da e, soruyorum... ...çünkü onların da fikirlerini merak ediyorum... E, ...hani sonuçta bu, program, bu proje... E, bir, an, ...bir yandan gençleri de... E, ...içine katan ve onlar, onları da... E, odak kalan bir proje... ...onların da bir emekleri ve... E, e, gönüllü, e, ...gönüllülük esasıyla... E, ...yaptıkları... E, ...bazı e, eylemler... E, ...fiiller var... E, ...acaba... Şu anki bakışa göre hani genç, gençlerin hani belki de görme engellilere olan bakışına, bakışa nasıl bir değişiklik yaratıyor? ben hani gençler nasıl bir değişiklik yaratıyor onların fikirlerinde? Bu Aslında biz bunu evet minimize etmiş şekilde başladık. Kendi okulumuzdaki öğrencilerimizle başladık. Irmak okullarında birinci sınıftan lise son 12. sınıfa kadar tüm öğrencilerimiz bu projeye dahil olabiliyorlar. Gönüllülük esasına dayalıdır dedik. E, dün öğrenci tanıtımlarımızı yaptık Aldığımız ilk geri bildirimler son derece coşkuluydu ve çok mutluyuz e, Doğal olarak şöyle düşünüyoruz 7 yaşıyla 18 yaş arasındaki bir e, aralıktan bir yaş aralığındaki e, genç gruptan bahsediyorum Çocuk ve genç gruptan e, Onlardaki duyarlılık en önemlisi diye düşünüyorum Biz bunu başarabildiysek ve buralardan da duyurabileceksek e, herkes bunu yapabilir e, yaşatabilir diye düşünüyorum şimdi tabi ben e, isterseniz Beren e, önce bir görüşünü versin ama benim tabi e, gençlerin e, diğer gençlerden en azından bu projeye katılmış olan gençlerin diğer gençlerden farkının ne olacağını söylemem mümkün e, aslında şöyle bir gerçeklik vardır yaşamda e, anneler babalar çocuklarını neden çok severler sizce çünkü doğduklarından beri sürekli onlarla beraberdir ve onlardan destek görmüşlerdir bir şekilde. Yani aslında insanlar genel olarak bu egoyu <gülüyor> inkar etmek çok zor ama insanlar kendi emeklerini seviyorlar. Yani çocukları da kendi emeklerinin ürünü olduğu, onun için bir çaba sarf ettikleri ve onu yetiştirmeyi kendilerine bir hedef olarak koydukları nitelik bakımından, topluma yararlılık bakımından, kendi ilkeleri, inançları, felsefeleri, düsturları, neyse. O çizgide çocuklarının yetişmesini bir e, amaç e, edinirler ve bu nedenle sarf etmiş oldukları emek nedeniyle de çocukları başarılı oldukça mutlu olurlar. Şimdi bu bir e, ilişkidir yani bir alacak borç ilişkisi gibidir biraz e, mekanik ifade ediyorum, materyalist ifade ediyorum ama e, böyledir. Şimdi bu gençler aslında bu hizmeti yani görme engellilere kitap okutma hizmetini sağlamış olmakla görme engellilerden bir defa alacaklı hale geliyorlar. Vermiş oldukları hizmet nedeniyle. Alacaklı olan kişiler vermiş oldukları hizmetin karşılığında hesap sorma hakkını da elde etme durumundadırlar. Yani bu gençler bundan sonraki dönemde görme engellilerin kültürel, sosyal, politik anlamda gelişmesinin hangi düzeyde olduğunu kendiliklerinden sorgulayacaklar. Çünkü bunun gereği bir emek sarf ettiler ve emeklerinin gereği sorgulama hakkını da elde ediyorlar. Oysa böyle bir emeği sarf etmeyen gençlik ya da yetişkinler konunun kendilerinin dışında bir şey olduğunu düşünmeye devam edecekler ve işte biz ve ötekiler dünyasını İki lemini yaratmaya, kafalarında onu yaşamaya, engellileri kendi etraflarında görmedikleri sürece onların bu dünyaya ait olmayan bireyler olduğunu düşünmeye devam edecekler. Ama diğer gençler yani bu hizmeti vermiş olan gençler biz bu kitapları okumuş olmanın karşılığında engelliler, görme engelliler ne kadar düne göre değişime uğradı bunu sorgulayacaklar ve bunun sonucunda bir takım e, yargılara varacaklar. Belki yeni hedef planlar ortaya koymaya başlayacaklar. Yani özetle görme engellilerle ilgili düşünmeye başladılar ve üretmeye başladılar aslında. Bu sadece kitap üretmek değil. Bu alana ilişkin düşünmeye başlamış olmakla ilgili bir şey. Unutamayacakları bir deneyim olacağına ben de katılıyorum. Evet. Kesinlikle bunu unutmayacaklar. Üzerinde düşünmeye devam edecekler ve belki de çözüm yollarını işte o gençler bulacaklar. Yani mesela şunu Beren'in ortaya koymuş olduğu özellikle ses kayıt düzeni, programları, bunun elde edilme yöntemi ve kaydın yapılmasının kolaylıkları ve benzeri çalışmalar konuya ilişkin artık düşünmeye başlamasından kaynaklı. Evet Beren zekiydi doğru. Beren çalışkandı, doğru. Beren bu işlerden anlıyordu. Doğru ama böyle bir soru kendisine yöneltildiği için artık buna cevap verdi. Beren sen ne demek istersin? Ben şöyle düşünüyorum. Yani toplumda sonuçta herkes eşit olmak zorunda yani fırsat ve işte bu merak konusunda eşit olmak zorunda değildir. Ve çoğu kişi çoğu zaman her konuda da farklıdır. Ama bazen bazı konularda bazı insanlar sanki diğerlerine göre toplumca daha şanssız durumda kalırlar. Bence esas şanssızlığı ne olduğu bilmediğine göre herkesin kendi şansını yaratması için bir fırsat verilmesi gerekiyor. Görme engelli arkadaşlarımıza işte kendi okuduğumuz kitaplarla onlara bu fırsat eşitliğini vererek ayrıca aslında o ortamda bir şanssızlık olmadığını... ...onları bizim fırsat vermediğimizden... ...dolayı onların bizce... ...şanssız göründüğünü göstermek... ...bence çok önemli. Yani... ...sonuçta... En... Öğrenciyim burada bir dur. İşte Hı -hı. bilim adamları şimdi... ...Beren'in bu konuşmasını... ...irdelemeli bence. Bakın bunu... ...söyleyen kim? Sekizinci sınıf öğrencisi. Neden? Çünkü bu konuyla... ...ilgili düşünüyor... ...ve konuya ilişkin bir politika... ...yani siyaset yapıyor aslında şu anda. Yani... Ne demek istediğini bilim adamları e, anlamalı ve buna göre çözümler geliştirmeli. Devam edebilirsin Erdoğan. Evet e, i̇şte bundan dolayı yani sonuçta örneğin Amerika'yı bir kişi keşfeder. Yani her Amerika'ya gitmek isteyen Amerika'yı bir daha bir daha bir daha keşfetmek zorunda değildir. Eğer bir kişi ya da bir grup örgütlenerek bir şekilde görme engellilere daha e, kaliteli olarak, daha hızlı olarak bir şekilde yardımlaşma yolunu açarsa... Bu şekilde bundan sonraki nesil veya diğer insanlar daha kolay bir şekilde bu yardımı yaparlar ve bu nesildeki görme engelliler de daha kolay bu yardıma ulaşırlar. Yani sürekli her seferinde o zor yola gitmektense kolay olan bir yol bulunarak o kolay yoldan tekrardan gitmek gerekir. Ama şurada böyle bir fark olduğunu düşünüyorum. Zor olan yolun uygulanması yani düşünülmesi daha kolay. ...ama kolay olan yolu bulmak için daha fazla düşünmek lazım diye düşünüyorum. Peki aslında ben bir şey sormak istiyorum sana. Arkadaşlarının bu proje olmadan önce Hı. sosyal dezavantajlı gruplara bakışı nasıldı? Okuldan proje olduktan sonra, projeye katılmaya başladıktan sonra bakış açıları değişti mi? Zaten tam olarak şu anda proje yani mutlaka herkesin haberi var ve mutlaka sosyal ve işte psikolojik etkileri mutlaka görülmüştür insanlarda. Ancak proje tam olarak başlamadığından bunun üzerine kesin bir yargı Hı -hı. söylemek de çok doğru olduğunu inanmıyorum. Ancak tabii ki bir farklılıklar olacağını düşünüyorum. Çünkü sonuçta yardım etmek çok farklı bir şey. Yani bir insana yardım edersen... Onunla bir şekilde empati kurmuş olursun. Sonuçta eğer onun ona yardım etmek gerektiğini düşünmezsen yardım etmezsin. Yardım etmek için empati kurmak gerekir. Yani bir şekilde ben kitap okumayı seviyorsam ki kitap okumanın yani sevmenin gerektiğini düşünmüyorum. Bir şekilde onların kitap okumayı sevdiğini düşünerek onlara yardım etmek bence buradaki esas ana fikir. Yani bir şekilde görme engelli arkadaşlarımızın kitap okumayı sevebileceğini düşünüp onlara kitap okumak, onlara bu şekilde yardım etmek bence çok güzel ve bir şekilde insanın ...sosyal yaşamını etkileyebilecek bir şey. Aslında bir şey eklemek istiyorum. Proje Aralık 2011, 2010'da başladı. Mayıs 2011'de de tamamlanacak. 6 aylık bir proje bu. Ee, ancak tabii ki Beren'in ifade ettiği... ...öğrenci tanıtımlarını dün yaptık. Önümüzdeki 24-28 haftasında... E, ...kitap isimlerini istedik. Kitap listeleri oluşturulacak. Bizim e, görevli kadroda bulunan... E, ...öğretmen arkadaşlarımız aracılığıyla... Sonrasında ikinci dönem başında okunmuş kitap ses kayıtları gelmeye başlayacak. Dolayısıyla bu reaksiyonları almak için öğrencilerimizden biraz erken. Beren'in ifade Hı. ettiği bu ancak proje başladı. Çok güzel bir sohbetimiz var fakat süremizin de sonuna geldik. Aslında o kadar güzel bir sonucunuz var ki daha şimdiden proje sonlanmadan. Gönüllülük esasına dayanarak... Çok yüksek meblalar gerekmeden sadece isteyerek nelerin başarılabileceğini gösterdiniz aslında. Evet, gerçekten. Anlattıklarınızla bile. E, son olarak ne söylemek istersiniz? E, şunu söylemek isterim. Bu bir gönüllü grup çalışmasıdır Hı. aslında. Okul Aile Birliğimizin Sosyal Sorumluluk Komitesi'ndeki arkadaşlarım projeye gönülden destek vermişlerdir. Özel Armak Okulları ve TURGET yöneticilerini ayrıca burada... E, Teşekkürlerimi iletmek isterim. Onlar da bize her alanda TURGET e, ihtiyaçlar düzeyinde e, Özel Irmak Okulları hem maddi hem de manevi desteğini esirgemeyerek bize destek olmuştur. E, her iki kurumunda yönetim kadrolarına teşekkür ederim. Ama burada en önemli şey vermek istediğim en önemli mesaj şu. Bu sadece bir organizasyon e, işidir aslında. İyi organize edilmiş gönüllü gruplarıyla çok daha fazlaları başlatılıp devam ettirilebilir. Biz başladık. Biz 500 öğrencimizle başladık. Gönüllülük esasına dayandığı için kaç tane CD gelir şu anda bilemiyorum. İnşallah mayıs ayında bunu tekrar konuşuyor oluruz ve inşallah iyi rakamlar söylüyorumdur sizlere. Ama burada önemli olan öğretmenimizle, velimizle ve öğrencimizle e, bu işe gönül vermiş olmamızdır. Gönül ister ki arkamızdan yeni okullar, yeni gruplar, yeni organizasyonlar gelsin ve e, sesli kitap arşivini zenginleştirelim. Ahmet Bey siz bir şey söylemek ister misiniz son olarak? Yani bir defa genç neslin e, ne olursa olsun e, yöntem, uğraş, konu. Sonuçta görme engellilerle ilgili bilgilenme gereği duymaya ve onlara yönelik bir etkinlik içerisine girmiş olması bizim için birinci derecede önemli. Bu bakımdan da özel ırmak okullarının ve Deniz Hanım'ın emeğini, öğrencilerin emeklerini asla bir başka kıyas edilebilir şeyle değerlendirme şansımız yok. Bunların hepsi saygıdeğer ve değerli emekler. İkincisi, arkadaşlarımızın kitap okuma sevgisini bir nedenle tetikleyebilirsek bu da bir kazançtır. Üçüncüsü, aslında kitabı sadece gözden geçirme yöntemiyle okumak, gerçekten ondan alınması gereken şeylerin tamamını almayı biraz zayıflatır. Oysa o kitabı görerek okumanın yanı sıra, bir de seslendirdiğinizde bir çeşit kitapla yüzleşir ve kitabın ne demek istediğinizi kendinize tekrar edersiniz. Bu aslında kitaptan almanız gereken e, bilginin ya da fikrin ya da e, anlamın ne olduğu konusunda pekiştirmeye hizmet eden bir şeydir. Ve e, tabii ki biz görme engelliler e, bu kitaplardan yararlandıkça kültürel ve sosyal anlamda gelişmeye devam edeceğiz. Bu arkadaşlarımız şimdi her biri 8 ila 18 yaş Aralığında olsa Okunmuş olan bu kitapların Belki kendi torunların Yaşıtı olan görme engelliler Tarafından dahi Dinlendiği günleri Görecekler ve o anlamda da Tabi ki Teşekkürleri bugünkü Bizlerden çok Bizden 40 yıl 50 yıl Sonrasında yaşayacak olan kendi küçüklerinden de alacaklar. O bakımdan bugünü kurtarmaya yönelik bir katkı da sağlamıyorlar. Yani uzun vadede yarayışlı olacak olan bir hizmet sunuyorlar. O bakımdan da yine genç arkadaşlarımızı ben kutlamak istiyorum. Ve umarım başarıya ulaşırız. Programın, projenin sonlandığı bir dönemde de yeni bir programda başarılarımızı paylaşma imkanımız olur. Velancım senin eklemek bir şeyler var mı? Benim eklemek istediğim şey yani em, Ahmet Bey'in dediği çok önemli bir şey. Öncelikle kitabı okuduğunuz zaman sadece okumuş oluyorsunuz ve em, içinde saklı olan bilgileri tamamen kapabilirsiniz veya kendi yeteneğiniz veya merakınızla o konuyla ilintili olarak kapmayabilirsiniz anne ama kitabı okuduğunuz zaman o kitabı sanki yaşıyor gibi hissediyorsunuz benim okuduğum kitapla da ilgili olarak örneğin şey Nazım Hikmet'in bir vatan şiiri şairi olduğundan işte vatanla ilgili bir şiir olduğundan dolayı o kitabı seslendirirken kimi zaman insanın tüyleri diken diken oluyor ve işte duygulu anlarda, o betimleme anlarında, o işte söz oyunlarında, söz sanatlarında insan duygulanıyor, ağlayacak noktaya geliyor neredeyse. Bu kitap okurken çok fazla olan bir şey değil ama seslendirirken... Em, ayrıca başka bir da bunu duyacağını bildiğin, em, bilmenin verdiği haz em, seni başka duygulara sürüklüyor. Bu da bence çok önemli ve em, bundan dolayı da genç neslin bizim gibi genç olanların bu şekilde em, bu hazı tatması, bu duyguları tatması benim bence çok önemli bir şey. Galiba gençlerin vererek zenginleşeceklerini bilmesi de çok önemli. Ee, aslında konuşacak daha çok şeyimiz var fakat... E Projeniz bittikten sonra tekrar programımıza konuk olursunuz umarım ve daha güzel şeylerden daha uzun uzun bahsederiz. Getirmiş olduğunuz sesli kitap örneklerinden bir parçamızı dinleyelim ve programımıza veda edelim. Haftaya biz tekrar burada olacağız. Ahmet Bey'e, Deniz Hanım'a ve Beren'e çok teşekkür ediyoruz. Bilmiyorum. İyi ki geldiniz. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür Konuk, konuk ediyoruz. ettiğiniz için. Haftaya aynı saatte tekrar buradayız. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ayrım 1. Bu kitap görme engelliler için... Sesimiz Irmak Olsun projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı özel ırmak okullarında bir öğretmen tarafından seslendirilmiştir. Görme engelliler için hizmet veren kütüphaneler ve görme engelli kişilerin dışında kullanımı, çoğaltılması, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Evren Pravadılı Nokta The Dot Peter H. Reynolds Evren Pravadılı Hikaye Candlewick yayınları 2003 Çin 28 sayfa Görsel sanatlar dersi bitmişti. Fakat Vesli sandalyesine yapışmış bir şekilde öylece oturuyordu. Resim kağıdı bomboştu. Öğretmeni Vesli'nin boş kağıdına bakarak "Aa! kar fırtınasının ortasında bir kutup ayısı." Vesli yüzünü buruşturarak Çok komik. Çizemiyorum. Öğretmeni gülümsedi. Sadece bir işaret koy, bakalım seni nereye götürecek. Ve işte kalemi aldı, kağıdını önüne çekti ve güçlü bir başlangıç yaptı. İşte oldu.